Bağımsızlar Kültür Sanat Sahnesinin Görünmeyen Yüzü Hazırlayan ve sunanlar Ekmel Ertan, Günsel İbaki ve Sarp Keskiner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 İzmir Konak'ta Adelinaşit Parkı'nda düzenlediği forumu dinletiyoruz sizlere. 6x6x6 İzmir'in dördüncü ayağındayız ve bu ayağa gelene kadar aslında daha fazlasıyla açık alana, sivil yapılara ve işte çeşitli mekansal ortaklıklara konuk olan bir takım etkinlikler düzenledik. Birçok sanatçı kolektifi, inisiyatif... Bağımsız mekan sürdürme problemi yaşıyor ki bu sırf İzmir'le de ilişkili bir sorun değil. Türkiye'nin genelinde inisiyatifler söz konusu olduğunda ya da küçük mikro ölçekli dükkanlar, yapılar veya işte kültür için faaliyet gösteren kurumsal çabalar söz konusu oldukça hep kesintiye uğrayan bir süreç. Hatta küçük bir örnek vererek başlamak istiyorum. İstanbul'dan bir örnek. Öykü Özsoy ve Christina Kramer isimli iki sanat yöneticisi arkadaşımız. Birisi şu anda Berlin'de yaşıyor, diğeri İstanbul Modern Küritörlerinden biri oldu. 6 aylık diye bir mekan projesi başlatmışlardı. Bu proje Karaköy'de inşaat halindeki binalar zincirine ait bir müteahhitin bir binayı onlara sergi mekanı ve geçici kullanım amaçlı mekan olarak açmasıyla başlayan bir projeydi 6 aylık. Ve Bina, emlak, sektör, sermaye ilişkileri dolayısıyla 6 aylık program yapılsa bile 3. ayda ismi 6 aylık olan bir yapı kapatma sonra kaldı. Ve bu biraz Türkiye'nin işte bağımsız sanat alanındaki gerçeği bir noktada. Çünkü maalesef bizim kaçınılmazımız gibi biraz mülkiyeti geri almak diye bir kitap yayınlandı. Çok güzel Türkçe'ye süre yerden çevirdi. O soru kafamızda olması gereken bir soru gibi şu anda. Yani mülkiyeti biz geri almaya çalışıyoruz ama aslında bir mülki kimlik var gibi o kimlik bizim elimizden mekanlar alıyor aslında. Mülkiyet bizi geri teslim etmiyor. Açıkçası bizim bu mülkiyetle boğuşmayı bir noktada öğrenmemiz ve sürdürülebilirliği çalışmamız lazım. Bu bakımdan işte iki örnek var. İki örneğin de katılımcıları hatta üçleyebiliriz de lokalde bu örneklerden biri olarak evreye girebiliriz. Esra ve kendine ait bir oda Cenk Han ile Darağaç arkada Ali Kanal var ki o da Darağaç'ın eski ilk grubun içerisinde yer alan insanlardan. Keza lokal grubu da dijital basılan veya yayın haline getirilmiş bir harita projesiyle hayatın sürdürme işlemi bizde işte mekanların belirsizliği ve programın netliği, netsizliği arasında gidip gelen bir ortamda tam anlamıyla sabit olmayan mekanlarla bir Organizasyon şeması çalışmaya çalışan bir altı çarpı altı çarpı İzmir tabiyiz. Çok garip bir şekilde ilerliyoruz. Ise. Bize birçok şeyi öğretiyor. Ben sözü istiyorsan Esra'ya bırakebilirim. Daha sonra Cenkand'dan devam edebiliriz. Ya da kendi aranızda kaynağı veririz. Paradox bir yanı var. Yani şey giderek, sertifler giderek artıyor. E, şeye bağlı, işte e, okudan meyze olup, atölye açan kişilerin, sanatçıların sayısı bilerek artıyor ve herkes biz bunun üzerine biraz şeyde konuşmuştuk. Bir arada alan açmak diye bir geçen Temmuz ayında Agora'da yaptığımız bir inisiyatifler toplantısı vardı. Orada olan varsa aranızda bunun üzerine konuşmuştuk. Tam da bunun üzerine konuşmuştuk. Sahip oldukları mekanı sürdürmenin işte ile ilgili tarafı var. Mesela ben kendi sürecimden bahsedeyim ve başlangıçta kendi ait büroda kişisel bir girişim olarak kendi atölyemle başlamıştım. Birçok inisiyatif gibi yani İzmir'de var olan birçok inisiyatif gibi sahip olduğum atölyeyi kendim kullanırken aynı zamanda paylaşımı açmak. Gibi. Yani bir araya gelip orada bir şeyler yapmak gibi. Ama ondan sonra mesela şeye takılıyor, da ona takıldık. İşte kirasını ödeyemiyorsun çünkü odaklandığın şey o. Ticari olmayan etkinlikler. Ticari olmayan etkinlikler. Zaten senin niyetin öyle değil. Bir de zaten yaptığın şeyin de e, ticari bir dönemesi yok. Yani orada yaptığın etkinliği satmak üzere yapmıyorsun. Zaten heyecanın da böyle değil. İzmir o, o anlamda verimli bir dönem geçiriyor. Yani e, bunu karşılayacak galeriler yok. Ya da başka kurumsal şeyler bunu çok fazla karşılamıyor. E, bunun yerine inisiyatifler var. Ama inisiyatiflerin de her zaman takıldığı böyle bir şey. Diyelim ki para var, kirayı ödüyorsunuz. Karşı komşunla ya da içinde bulunduğun başka bir şeyse onunla çözmen gereken problemler çıkıyor ortaya. Dolayısıyla içerikle ilgili değil problemler. Teknik olarak hatta mesela deneyimlemediğin e, sıkıntılar ortaya çıkıyor. Onlarla uğraşmak gerekiyor. İzmir hem e, karakteri açısından Hem de şu anki yıksı şeye müsait aslında. Mesela işbirlikleriyle sürebiliyor. İyi bir çıkış. Her konuda işbirliği. Yani birisi gelip mekanın elektriğiyle indirebiliyor. Kurumlar ve insanlar bir araya geliyor. Mesela kimi zamanlarda. Yani kurum dediğim kafe olabilir, bir işletme olabilir ya da bir büfe olabilir ya da mesela Belediyeye ya da devlete ait bir mekanın küçük kullanılmayan bir odası da olabilir. bu kurum seninle kişi olarak irtibat kurabiliyor. Ama sen bu ortamın içine girdiğin andan itibaren o uzlaşmada o kurumsa sen de kendine ait bir oda veya da araç veya lokal olarak kurum cevabı veya tavrı göstermeye başlıyorsun. Ve bunu gösterme deneyimi maalesef şey... Kesinlikleğini evet, yitirmeye başlıyorsunuz. Yani... Çünkü kabul edilmek için ya seni benzeri yapmaya çalışıyor ya da, seni ya da e, senin benzeri, onun benzeri olma durumun ortaya çıkıyor. Evet, işte. evet, evet. Çok transferen bir şey yani. Evet, evet. ya da ortaya çıkarttığın her şeyi tartışmak, onu kabul etmeyi, e, onu bir şekilde anlatmak zorunda kalıyorsun. Çünkü bunlar da, e, aslında yapmak istediğin şeyden daha farklı enerjiler. Yani enerjini bunlara harcıyorsun. Böyle şeyler çıkıyor, bunlar açmazdırı. Ama her açızın bir var yani çözüldeki şeyler. Tabii, aracı kurumlar da öfizmeler. Yani senin senin, senin adına bunu yapacak, yani <gülüyor> seni mecralara taşıyacak o <gülüyor> profesyonel kurumlarını hiç bilmiyor. İstanbul'da nispeten var o gene. Kaleriyle yani i̇şte sanatçı da, arasında da ya da sergilenecek alan neresi ara birimler var. Yani onun da çok işler. harika bir şekilde de işlemiyor, i̇şlemiyor. ama en azından yani var yani o şeyize şeyize o şey var. onun da çok var. büyük dezavantajları var yani hmm. ikili oynayan bir ajana aslında iletişim kurmak durumunda. Başıma ben başıma defalarca geldi. Ee sadece şu bir bir anda çatı çöküyor, çatıyı durdurulmuş şimdiden Geçen hafta kültür için alan e, İzmir'deki ile Diyarbakır'daki Van'da e, kültür yöneticileri e, yönelik İKSV'nin eee çevrimiçi nazlığı bir eğitim vardı. Ben de oradaydım. İzmir'den e, Nurça Sargon vardı. Ali Kemal e, vardı. E, tiyatro dörtten derya vardı e, ve Recep Tuna vardı İzmir, oradaki eğitimlerde e, bize bir çıkış yolu gösterdiler aslında biz genelde kaynağı ararken hiçbir zaman için gidip benim boyaya ihtiyacım var diye formaya kalkışmıyoruz o boyayı satın almaya çalışıyoruz yani o anda paramız varsa boyacıya gidip boyayı satın alıyoruz halbuki Diyarbakır'da çok enteresan örneklerle karşılaşıyoruz Benim boyaya ihtiyacım var yani hani ağlamayan bebeğin çare bulamaması gibi ses çıkardığınızda size o boyayı temin edecek cidileri çıkabiliyor. Ses, ses, ses sistemini temin edebilecek birileri çıkabiliyor mutlaka çünkü herkesin elinde bir şey var yani elinde bir kenarda bir boya da duruyor olabilir, kullanmadığı bir hoparlör da duruyor olabilir. Dolayısıyla o da enişme meselesi, imece meselesiyle onu çözmeye kalkışmak e, mesela Diyarbakırların çok iyi başardığı bir şey haline gelmiş. Mekanın sürdürülebilirliği açısından eğer lojistikte problem varsa, ya yani kullanmadığım bir top kağıt da mesela orada işine yarayabiliyor ya da bir... Perde duruyordur evin bir yerinde. Evet. Ve perden yoktur. Yani biraz da bu konularda da biz yeteneksiz bir şeyiz. Evet. Ee, ses çıkarmaktan çekiniyoruz. Evet. Ben onu evet, fark evet ettim. Bir şey evet. Ama gerçekten mesela ben E, bayağı bayağı gel, gel, gel, gel. E, ve Olur ben böyle sürede ayakta kalması. en önemli kaydı, bir ordu inandı. Böyle gibi yani işte buradaki elektriğin birisi Allah, arkadaşımız Allah. yaptı üstelik de iş elektrikçi Allah, olmayan Allah, Allah. bu konuda e, elinden çok iyi iş geldiği için yani bu işi çok iyi yapabildiği için bize yardımcı oldu üstelik çözüm üretti. Yalnız edip şeyleri patmaz. Ya çabucuk kardeşimde bir şeyler yaptığı getirdi oraya taktığım saç, yaptı yağmacı saçları, parça vesaire. Ee, şey aslında yani inisiyatifle değil şeyin yürüme modili böyle bir şeymiş gibi geliyor bana. Yani hani, böyle bir hale gelebilmeli. kendim için gidip e, e, belki 100 liralık fotokop çıktısı Nerede? için rica etmem ama 2 liralık eee için bir katkı varsa bunu açık olmak gerekiyor. Bu çok önemli bir şey. Çünkü bu, bu olabilir. Yani ne bileyim kağıda ihtiyacım varsa bunu bulabilirim. Bunu açık olmak gerekiyor aslında. Model olarak böyle bir şeyi oluşturabilmek mümkün mü? İşbirliği Yani yine, mesela çözüm yine, yine. böyle bir şey var. Bu yani, noktada bu sadece işin bir ayı. O işin ortaya konulması için gösterecek bir şey. Bir serginin ya da bir etkinliğin ortaya çıkması için. işbirliği ya da mekanın toparlanması için. Ancak olaylar sadece anlık ihtiyaçların giderindesi değil. Yani ister istemez bir birçok oluşturabilir. Yani sürdürülebilir birçok şey için. Bu ya satış ya da ücretli etkinlik yarışı ya da bu şeklinde bir şekilde bu inisiyatiflerin devam etmesi için aynı zamanda izleyiciye ve bunu tüketen insanların da hani ulaşabileceği bir kanal açmak gerekir. Ya da bir yön gösterecek. Ben öyle düşünüyorum. Yani bu noktada da İzmir'deki inisiyatifler açısından hani iç işleyişinde zorlayıcı olan şeylerden bir tanesinin e, içinde sadece sanatçılardan oluşan kolektifler açısındır. Da düşünüyorum. Yani ha, ha, ha. içinde e, ekonomiden anlayan yok. İşte kalkıma planı oluşturmaktan haberi olan yok. İşte ne bileyim e, Proje işte, yazmaktan mı? Proje yazmayı bilmiyor ya da sadece koordinasyonla ilgilenmeye yönelik böyle bir şey iş bölümü eksikliği var ve davetin de eksik olduğunu düşünüyorum. Hmm. Yani Kolektif oluştururken bu eksikleri, bu görev tanımlarını yani bir şeyin işlemesi için gerekli olan kalemlerin belirlenilmesinde He buna uygun düşecek olarak davet edilecek kişilerin e, belirlenip davet edilmesinde de bir eksiklik olduğunu düşünüyorum. Çünkü gerçek hayatı atıldığınızda e, yani sürekli bir iş satma ihtimali düşük olabilir ama ancak başka bir yöntemle ya da birkaç kolektif bir araya gelerek oranın sürdürülebilir ve aynı zamanda sanatçıların da Hani em em emeklerini ve enerjilerini, işlerini ve projelerini yönlendirerek sürdürülebilecekleri bir Sistem oluşturması açısından bu konuları bilen ve diğer ekonomik modellere de aşina olan insanların, yurtucuduğunu bilen insanların bu kolektifin içinde e, ister gönüllü olarak, ister anlaşmalı olarak ya da kolektifin bir parçası olarak yer alması gerektiriyor. Yani bunun bir ucu işte mentorluk hizmeti almaya gidiyor. Onu talep etmekle alakalı. Evet. İkincisi model yaratmaya gidiyor. Onda da mesela Sinan çok ilginç bir örnek paylaştı e, eğitimdeyken Mahsen Fotos'ta. NO-238'i açtılar ya, şimdi K2 Güncel Sanat Merkezi'nin tam karşı bakısı, <gülüyor> ilk sergide 30 fotoğrafımı koydum dedi ve e, fiyat belirlemedim, siz kendiniz tayin edin, yani pay price sistemi ve 1800 lira civarında satış yaptım dedi. Yani hani normalinde mesela böyle bir şeyin olması çok mümkün görünmüyorken, aslında bu gibi mekanlarda Belki döngüsel birtakım sergilemeler veya Bolga'nın çok sevdiği işte edisyon satışı gibi ya da işte elde üretilmiş, ben benim tarafımdan söyleyeyim hani kasetler, özel albümler gibi şeylerle de aslında eğer bir grup insan beraber davranıyorsa, bir grup yapıya da beraber davranıyorsa böyle bir takım alternatif modeller yaratmak da gayet mümkün olabiliyor. E, yeter ki o elde edilen şeyin yönetimi çok önemli. Yani a 3000 lira geldi, bunu ne yapalım dendiği zaman o topluluk tarafından. O 3000 bin nasıl paylaştırılabileceğine dair modelin çok sağlam olması gerekiyor. Işte. Yani o model hiç oynamaması gerekiyor ki mekan o zaman yavaş yavaş rayına oturmaya başlıyor ve yeni çözümler döküyor gibi. Burada şunu söyleyeyim o zaman ben. O geçen yaz başında bizim yaptığımız, Nomad Mike ile birlikte yaptığımız um, bir arada alan açma meselesinde um, hep gelip bu, bunun üzerine karışmıştık. Bu um, toplantılar sürecek, mesela bundan sonra yakın zamanda şeyde olacak, Nazım Kültür Merkezi'nde olacak. Onların davetiydi, ya yani onların talebiydi. Um, talepler doğrultusunda devam edecek bu, yani hani şey değil... Aa, nedir? Aktör e, biz aktör olmayı ya da sürdüren olmayı sürdürmek yerine e, inisiyatiflerin kendi kendi sürecek sürdürecek şey. E, o zaman mesela e, bunları konuşmayı sürdürüyoruz hep birlikte. E, bu toplantıların devamıyla birlikte. Bir şey daha var benim söylemek istediğim. Bütün bunları hallettik diyelim. Eee inisiyatifin yapısı gereği İzmir'e dağılmış durumda mekanlar. Yani şey de değil. İşte Alsancak'ta da değil, Konak'ta da değil vesaire. Bunu bir şekilde darağacı çözdü şanslı Çünkü e, yani hani çok elverişli bir şeydi e, bulundukları yer. Harika bir model yani o yüzden çok, hep rüzgün için çok önemli. Ama diğer e, atölyeler, insetik olarak daha doğrusu mekan olarak kullanılan atölyelerin bulunduğu yerler merkezde olmayan dolayısıyla onların da çevresiyle yaşadıkları şeyler oluyor. Mesela bas yaşadık biz böyle bir problemi. Belki zamana yayılan o ilişkileri kontrol edebilme yeteneğiyle halledilebilecek şeyler. Bir mesela bir buçuk yıl süren İRO modeline dair bir şey söyleyeyim mi? Kapanmasındaki en önemli sebeplerden bir tanesi. Bunu bir bugün... Hani düşündüğümüzde şöyle bir şey karşılıklı çıkıyor, <gülüyor> mekan etkinlik mekanı haline öylesine dönüştü ki gündüz hiç müşteri gelmemeye başladı. Ve gündüz ciro yapamadığı için mekana artık tamamen akşamları kaç kişi gidiyorsa ona dayanmaya başladı ve dayanamadı sonuç olarak. <gülüyor> yani şey de enteresan bir model, 40 merdivenle yaptığınız model gibi o modeli ya da işte başka yerlerde de denilen formüller Avrupa'da bunlar çalışıyor ama Bunu tasarlarken demek ki başka şeyleri de düşünmek gerekiyormuş. Yani o işletmeyle beraber bir işletmenin içine girildiği zaman bir kafeyi hep savunuyoruz ya. Bir kafeyle bir etkinlik mekanı olabilir, da şu da olabilir, bu da olabilir gibi. Onun bir sürü vehçesi var. Onları da gözetmek gerekiyor. Hı hı. yani çok net olarak bazı şeyleri halletmek gerekiyor ki başından e, yani bugün baş aşağı gitmeye başladığı zaman hemen ona alternatif başka bir çözüm e, bir şey olur mu? Mesela bu çok önemli bir deneyim. E, IROC modeli daha önce yaşanmasını yaşayarak gördünüz. Evet çay kahve ve toz zaman, satan bir mekandan ha, oraya evet, doğru gidiyor. O zaman mesela bu bir ciddi kayna geçer ve yani bu deneyim e, daha... Yani inşallah kitaplaştıracağız önümüzdeki yani sene. İşte ona şimdi uğraşıyoruz yani. Çünkü hı hı. bütün kayıtlar elimizde hani duruyor. Bir şey yararsa hepimizin Şey mesela işte. evet. şey. Ama mesela onda da şu konuşulmamış, o da bizim hatamız oldu orada. Bu kadar çok etkinlik yaptığımızı gündüz müşterisi müşterisini yitirirseniz, yitirirsek ne yaparız biz burada dediğimiz zaman. Ee, ee, demek ki bunu düşünmemişiz. Halbuki düşünülmesi gereken bir şeymiş. O kadar sık etkinlik yapmamak gerekiyor. Ya zaten öyle. çarşamba günü oradaydım, haftaya tekrar giderim. Gidemediği zaman o izleyiciyi kaybetmiş oldum. Biz. Performans mekanlarına özel bir şey olarak söyledim tabii. Avantajı da, e, şey, Elon'un sargı da çok katılıyor. Tabii, tabii. Yani. Evet. Ama mesela bu da bir mesele. Yani bir mekanda bir sergiye özel bir modifikasyon yapılacaksa, yani biz yani, bu tabloları buradan indiriyoruz, pencereyi de bugün söküyoruz dediğimizde, başından eğer bu, bu böyle bir modelle ilerleyeceksek, O işletme sahipleriyle de en başından galiba konuşmak gerekiyor. İroda da oldu bunlar. Olmadı değil yani. hani evet. Biz şurayı kapatalım dediğimizde de oradan çıkmadı. Ama apartmanda bir tane bu işlere meraklı e, abimiz. Altı e, ay işkence evet. Onu oraya koyamazsınız. Bunu yapamazsınız. İşte şunu şurada yapamazsınız. Bunu yok falan gibi. Bunlara da bakmak gerekiyormuş. Evet. Bir deneyim olarak. Dernekleşme modeli nasıl olur acaba? Yani üyelerin katkıları da e, ekonomik olarak ayakta tutmak için bir e, şey haline gelebiliyor. Hiçbir dernekteki üyeler düzenli aydat ödemiyor. Öyle bir şey de var tabi ama yani bu çok gönüllü ve istekli bir dernekleşme modeliyle acaba... Bu ekonomik anlamda meseleyi çözmek e, önerisi bir, miydi? Bir şey olabilir yani. Kooperatifleşme daha çok deniliyor da o da sanat, plastik ha, sanatlarda evet. biraz daha belirsiz kalan bir gözümden neden şöyle bir şey canlanıyor sanki ortak bir mekanda ve çok inisiyatifin bir, bir arada bulunduğu ve kendi çalışmalarını yürüttüğü ama etkinlik olduğu zaman izleyicinin girerken 10 lira bıraktığı yani ve satış olduğunda da sanatçının kendisinin aldığı bir model geliyor ancak onun için izleyicilere sormak lazım yani 10 lira verir misiniz oraya girerken Yani bir sergi görmek için, başka bir dinletiye gelmek için ya da 10 ya da 15 lira. Yani bu mesela benim aslında izleyici olanları sormak istediğim bir şey. Yani mesela içeri girdiğimizde ne, ne alacağız? Yani yani Etkinliği kendisi mi? 10 lirayda ne? Hayır işte sanatı görme hakkını ha. alacaksın. Yani sanatçı o... konuşmasına mesela 10 lirayla mı gireceğiz diye? Hayır ya direkt sergi varsa, sanatçı atölye ne, olur ne yani? olursa olsun. ya Tabii ki de bu fiyat bundan da değişir. Bana çok yani. çaresiz bir model. Ama işte bu serginin giderlerini mesela karşılaması için... Onun yerine bağış kutusu daha mantıklı. Yok ya daha şey mantıklı. çalışmadı. Üyelik mantığı yani komünite üyeliği gibi VIP üyelik mantığıyla bir şey çözebilirsin da ama bu sefer de kamusallaşmaz mekan bir noktada. Yani illa o parayı veren düdüğü çalara dönüyor her şey. Ama işte o kadar büyük bir para olmaması gerekiyor yani. Ya mesela İstanbul'da HAH kolektif diye bir yer vardı. İşte yıkılan bir binada hatta Sevgi anlattı mesela. Darağaç sürecinde işte hüküm sergiyi hazırlarken, kurulgularken sevgiyle sürekli diyalog halindedik. Mesela şey dedi, biz oradayken dedi, ilk mekanımızdayken dedi, girdiğimizde ve kurulduğumuzda ilk sergiyi yaptık yaparken şöyle bir şey düşündük dedi. Yani bir masa ve masanın üzerinde belli başlı edisyonlar ya da böyle küçük kartpostalar vesaire Onların yanında da bir tane bağış kutusu ve bu bağış kutusuyla beraber insanlar oradan istediğini alıp ama onun bir karşılığı olabileceğini düşünüp oraya bir küçük bir meblağ ya da büyük bir meblağ bırakabilecekleri bir e, kutu yaptık dedi. Ve bu kutuyla beraber e, biz baktık ki daha sonrasında e, oradan yavaş yavaş Ee, küçük de olsa finanse edecek şeyler şeylere dönüştü dedi mesela. Yani tabii ki bu e, genelde bir şey arz etmeyebilir, önem teşkil etmeyebilir ama mesela onlarda öyle bir sistem e, bayağı e, tabiri caizse böyle her sergi için 400-500 lira gibi bir şey orada toplanmış. Yani her sergiden sonra. Hemen bir siyah şey kapın pardon. gerçi O sponsorluklar ya da kendi yani O Kadir'de olduğu dönemde biraz dışımızdan giderlerimizi karşılayabildiğimiz bir meblağ elde edebiliyorduk. Yani insanlar kendileri içkilerini alıp gelmiyorlar ya da bize içki sunmuyorduk ama fiyat hani daha yüksek olmuyordu o kadar ve destek olmak için de zaten oradan almayı tercih ediyorduk izleyici. Gaziantep modelinde onu yapıyor. Ne yapıyor? Evet. Kadınlar yemek pişiriyor. Kadın alıp diyorlar hızı aperatif olarak tüketilebilecek şeydi bu tür buluşmalarda. Kendisen yani işte 50 kuruşa marjume köfte alıyorsun ya da 2 liraya bir bir şey alıyorsun tabulao şişiyor mesela bir, şey hmm. bir tabi punch yani evde Nasıl? yapılan bir şey fısıltı şeyler yani komik şeyler değil de hakikaten evet. bunlar yapıldığı zaman gerçekten bir şey oluyor bu olur ee, evet. yani ediliyor, benim so sor sorduğunda mesela da sen alıyorsun 8 liraya birayı ama 2 liraya ordan 2 lirasına koyup 10 liraya satıyorsun evet. aklıma gelen şey o mesela ben 10 liraya içeriye girdiğimde ya da 15 liraya içeri girdiğimde eee çay içebileyim kahve içebileyim. O arada e, e, izleyebileyim. Oradaki kitaba bakayım. Arşive girebileyim. Kütüphanesi varsa onun da. Belki bu olabilir. Ha, evet Belki. belki kütüphane prosu ve kütüphane üyeliği sistemi de olabilir. Evet. Mesela ben şeye çok özendim Barış Seykan'la sohbetimiz sırasında. Ondan sonra Dünya Tatlısı Birisi. Ee, şeyden bahsetti. Yani onlar neredeyse hiç parasız kalmıyorlar. Yani fon, ödeneği meselesi falan orada çok işliyor. Bolu seyitan nerede onu da söyleyelim. Diğer bakın. Öyle bir şey. Yani, şey mesela fona başvurmak da dışı... kısa bir süreç değil. İzmir'deyse Aha. biraz daha biz şey davranıyoruz yani. Hani kısa süreli falanlar kuruyoruz bir fona başvurmak için bir sonraki senenin veya bir buçuk sene sonraki senenin programını çıkarmamız gerekiyor. Hani hmm. bu belirsizlik içerisinde belki bu konunun başlığı da bunu, e, bu emeği harcamak için işte o ekiplerde bunları gözetecek insanların olması hmm. ve onların dinlenilmesi gerekiyor. Evet. En tatlı çözüm herhalde fan bulma. Evet. Siz de mesela evet. eskinliklerde çalıştın hmm. da mı? İstediğiniz gibi. Çalıştı. İlk kere daha düşüyor çalışmış. Ama çalıştı. çalıştı. Başlardı. Evet. Bu harcamalar çok güzel oldu. Evet. Ya mesela Büyük Siyah Kapı'nın 25 liraya o fotoğraf şeyini satması hmm. bence çok iyi bir model. Ama mesela hani 15 lira olsa, bu arada 25 liradan koydukları hepsi bitti gece bu tamam yani. Ama ben baktım, tamamı gerçekten satılmıştı. E 20 takım koymuş olsalar 500 liraya. Yani hiç fena değil yani. İşte o ayın kirası belki de. 600'de 700 liraya soru mekanın kirası. Yani bu tip böyle ürün üretmek çok önemli bir şey. Veya belki mesela... Biz de bir şey bağışlayabiliriz değil mi? Bir şeylerimizi evet. verebiliriz yani oraya satılsın diye destek olmak için yapıyor. Birkaç bir şey Tabii verebiliriz. Mesela, şey, Ankara'da mesela Torun var. torun evet. e, Kolektifin e, mekanı. E, hala devam ediyor mu? Tam bilmiyorum da, ama. E, onlar mesela Torun pazarı diye bir şey yapıyorlardı. 2-3 sene sürdü bu. Ve mesela evet. içinde işte Bedük var. Evet. Ne bileyim edisyonlar var, eski klasik sanatçıların edisyonları var işte galerine ev destek oluyor onlar edisyon veriyor ya da işte siyah beyaz falan ve böyle yılda bir kere ya da iki kere yapıyorlar ve herkes dediğin gibi ödünç ya da ona destek amaçlı cd'sini ya da işte imzalı cover'ını vesairesini veriyor ve orada satıldıkça orada bir havuza toparlanıyor yani öyle bir modelin üzerinde yani örnekleri var ve gayet olumlu bir yol izlenebilir ya da gelişebilir. Ben mi İzmir'de? Sanballı da ticareti yapıyor. İzmir'de ha, bu arada İsra yeni bir deneyim olacak ilk defa karşılaşacakları bir şey. Fuara davet aldınız galiba. Aa, Biraz evet. o, o da bir model olabilir. Bir de, ön deneyim anlatabilirsiniz Böyle nasıl güzel. gelişti? Ben de merak ediyorum ya yani. nasıl evet. davet. Valla ben de şey yani... Deneyim. Evet, evet öyle bir deneyim. Başlayın. Ondan sonra e, bunlar beni çok mutlu eden şeyler. Yani mesela kişisel olarak e, kendine ait bir odanın zaten baştan beri bana ticari bir e, girdi yani ticari olarak yeri dönmeyeceğinden çok emindim biliyordum hani öyle devam etti belki öyle, o, o beni e, bu konuda çok endişe duymamaya gitti ama bu süre içerisinde bahsettiğim o iş birlikleriyle gerçi ben e, hem kişisel bir girişim olmasına rağmen çok kolektif bir gibi geliyor bana e, her her en ufak bir katkı olduğunu düşünüyorum Ee, geçen sene başlayan bir şey, Kenan Aykırı Oda'nın bu yapısı gereği, yani işte e, giderek çeper çemberi genişlediği için muhtemelen e, farkındalığı artmaya başladı. Yani radyoda konuşmaya davet edildi. E, ondan sonra e, kasa galeride insetifler toplantısında anlatmaya davet edildi. Ben bunlar karşısında çok mutlu oldum. Yani benim için çok önemli şeylerdi. Ondan sonra bu yılda TÜYAP'tan Barış Seyitan tarafından tutaret ettik. Yani onun da kurduğumuz, onun da senin şey etkinliklerinde, orada, orada bir tanışmamız oldu. Sonra <gülüyor> diyaloğu sürdürdük eee ve şeyi düşündük. Yani hani kendine ait bir odada ne, ne yapabiliriz birlikte gibi. Yani ya da ne yapabiliriz, Böyle bir değişim olabilir mi? Oradan bir şey gelir, biz oraya gider miyiz filan derken e, bu sohbet sırasında çünkü Barış'ın şeyde püf noktı e, inisiyatiflerle ilgili bu hani bu yılki hani deneyim diye bir atölye çalışması sürdürüyorlar. Eee e, Onun onun aracılığıyla gelen davet üzerine biz gidiyoruz diyorlar. diğer taraftan da eee kötü için alandan derecik da de Amsterdam ve Almanya'ya tarif Bunlar harika şeyler çok mutlu. Yoktan cevardan da geldi vardı fuarda evet, yani. sahneye evet. sanatçı. Eee fiyata... <gülüyor> <gülüyor> e, şöyle gidiyoruz. Eee şeyin eee odanın işleyişini bir modelini sunmak istedik orada bize ayrılan alanda. Eee daha önce bir sergi yaptık bizinizimizdir eee Gökçe e, orada sergi yapan bir sanatçıyla Gökçe'nin sergisini yapacağı Fred Itmek yani küratörlüğünü yapacak Fred Itmek'in birlikte bir sergisini e, yapacağız. Bu da e, kendine ait bir odayı, bunun işleyişi, yaptığı şeyi modelleyecek bir çalışma olacak bu şey. teşekkür, teşekkür ederim.